önce okuduğum yazı ki yazının bir bölümünü okudum aslında hesap vermek hesap sormak başlığını taşıyordu. 5 Mart tarihli Gerçek Hayat Dergisi'nde yayınlanmıştı. Yazı İsmail Karay'a aitti. <Gülüyor> Her öyle suçlanıyoruz biz. Gülü, kadını, masum şiiri. Göğün maviliğini savunduk o yüzden. Yurdu savunduk. Kalmamış hiçbir yanında ne su, ne hava. Kalmamış içinde ne çadır, ne debe, ne de siyah kahve. Teröre suçlamıyoruz biz... ...bütün gücümüzde savundu koysa belkısın saçlarını... ...Mesu'nun dudaklarını... ...Hindi... ...Dağıdı... ...Lübna'yı... ...Rebabı... ...Pirpiklerden vahiy gibi inen... ...Lacivert... ...Sürme Yağmur'unu... <Gülüyor> bulamazsınız bende gizli bir şiir gizli bir dil kapıların içine hapsettiğim gizli kitaplar bir tek şiir bile yok bende caddelerde çarşafa bürünüp de gezem terörle suçlanıyoruz biz bölünmüş parçalanmış organları darmadağın saçılmış bir yurdun kalıntılarını yazdık oysa. Adresini arayan bir yurdun. Atsız kalmış bir yurdun. Bir yurt ki... Öncelikle büyük şiirlerini yitirmiş de... Küt burunlu katideleri kalmış bir. Bir yurt ki... Kalmamış ufuklarında özgürlük. Ne kırmızı, ne mavi, ne sarı. Bir yurt ki gazete almamızı engelliyor. Haberleri dinlememizi. Bir yurt ki kuşlarının şarkı söylemesi hep yasak. Bir yurt ki yazarları korkunun şiddetinden havaya yazıyorlar ancak.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 Yüzü de yabancı, dili de, başı yok, sonu yok. Ne insanlarla ilgisi var, ne dünyayı da, ne de insanın sıkıntısıydı. Bir yurt ki barış görüşmelerine gidiyor, onursuz, ayakkabısız. Erkekleri korkudan altlarına işiyor, Kadınları kalmış ancak. Gözlerimizde tuz. Kudaklarımızda tuz. Sözlerimizde tuz. İçimizde kuraklık. Bu kah Beni kahvandan mı miras kaldı bize? Ne Muaviye kaldı toplumumuzda. Ne Ebu Sufyan. Kalmadı, hayır diyen hiç kimse evimizi, ekmeğimizi, yağımızı, alçatanlar şanlı tarihimizi bir dükkana çevirenler yüzünden. <Gülüyor> ...kalmadı hayatımızda. Sultanın döşeğinde iffetini yitirmemiş. Kanıksadık değersizliği. Ne kadar insandan değersizliğe alışınca... ...tarihin defterlerinde... ...Yusame İbn-i Munkız'ı arıyorum. Ukbe bin Nafi'yi... ...Ömer'i... ...Hamza'yı... Şam'a doğru ilerleyen Halid'i. Muhtasın billahı arıyorum. Kadınları esaret vahşetinden, Boyunduruk dillerinden kurtaran. Ahir zaman adamlarını arıyorum. Ökmüş kediler görüyorum gecede sadece. Ruhlarına fareler saltanartının korkusu sinmiş. Ulusal körlüğe mi yakalandık, mı? Renk körlüğünden mi yakınıyoruz yoksa? terör suçluyorlar bizi. Ölmeyi reddettik diye. Toprağımızı alt üst eden. Tarihimizi alt üst eden. Incirimizi alt üst eden. Kur'an'ımızı alt üst eden. Peygamberlerimizin toprağını alt üst eden. İsrail tırmıklarıyla. Buysa günahımız şayet. Ne güzel terördür bu. Terörle suçluyorlar bizi. Yok olmayı reddettik diye. Boğol'un, Yahudi'nin, Barbar'ın elinde. Taş attık diye. Sezarlar Sezar'ının istila ettiği. Güvenlik konseyinin camına. Terörle suçluyorlar bizi. Kurtla görüşmeyi, fahişesine el uzatmayı reddettik diye. Amerika, insan kültürlerine karşı kültürü yok onun. Yerli uygarlıklara karşı uygarlığı yok onun. Amerika, dev bir yapı, duvarları yok onun. Terörle suçluyorlar bizi. Mağrur, zengin, güçlü Amerika'nın yeminli İbranice mütercimi olduğu bir çağı reddettik diye. ...1997. Ölmeden önceki son şiirlerinden... ...belki de son şiir. <Gülüyor> Feyruz'un sesinden Şentel Etbal, çocukların güneşi, bir ninni, Arapça güneşi çağıran, karanlıktan korkan çocukları, güneşi çağıran bir ninni. Kurulandım hayatı duymak için, kavgaları kuyulandım sabah varım için, kavgaları kuyulandım sabah varım için. Kezik kokusu duydum, kezik kokusu koyununda uysuğun gecini. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. You know what they say about romance? You know what they say about romance? şöyle başlıyoruz aslında konuştuklarımız ki haftalardır konuşuyoruz abartma diyebilirsiniz haftalardır kısa konuşmalar yapıyoruz yani öyle uzun konuşmalar yapmıyoruz neye yarıyor ya da siz de, yüzünüz de, sesiniz de, yarın, sabahınız da, da. nasıl bizler bırakıyor, nasıl etkiliyor? Sıra girişten İsmail bir yazısından, Türkiye'de hesap vermek ve hesap sormanın mümkün olamayacağını işaret ettik. Akabinde hemen peşinde ünlü Arap şairi Mizar Kabbani'nin ''Ben terörün yanındayım'' başlığını taşıyan şiirini seslendirdik. Mesela bu cümleler sizde bir karamsarlık mı doğurdu? Yaklaşık 50 dakikadır bu cümlelerle birlikte psikolojimiz, Eski tabirle söylersem hali dühdiğiniz nasıl bir seyir gösteriyor? Açık konuşalım, açık konuşayım. Ben konuşurken insanları karamsarlığa sürüklemek için konuşmuyorum. Hatta bir dönem, evet bir dönem, bunu size anlatması biraz zor ama dinleyin. Mesela her hafta mikrofonun karşısına gelirken bir doktor gibi değil kuşkusuz, hani, şifa dağıtan doktor imajından bahsetmiyorum, öyle değil kuşkusuz, ama bundan yıllar önceydi, sanıyorum bir 4 yıl, 5 yıl oldu, ve Türkiye'de nefes alıp vermek, yiyecek zorlaşmıştı, işte o günlerde mesela ben, bu mikrofonu karşısına geçip o günlerle bağdaştırılamayacak kadar evet, o günlerle bağdaştırılamayacak kadar belki de tırnak içinde rahat konuşmalar yaptım bunun nedeni şuydu Sadece söylersek, radyosunun başındaki insanları sayıları meçhul. binlerce, on binlerce, yüz binlerce. Bu çok ciddi değişkenlik gösterir. O yüzden orayı hiç açmayalım, hiç karıştırmayalım isterseniz. Tek bir insan bile olsa, tek bir insandan bahsediyorum. Ben burada konuşuyorum o. Bitlis'in bir dağ köyünde dinliyor. Ya da ben burada konuşuyorum. O işte Avrupa'nın belki de kuzeyinde, evinde. Dinliyor. İşte nefes almanın zorlaştığı o günlerde, o havayı dağıtmak için, ...fazlasıyla ciddileşmiştim. Ama... ...hep işaret etmeye çalıştığım gibi... ...bende ciddiyet asık suratlılığa dönüşmez. Yani o rahat konuşmalar... ...o... ...dinç konuşmalar... köylü olduklarını hatırlıyorum, tahmin ediyorum. Aksine çok... ...ciddi bir haleti ruhiyenin... Çok ciddi bir emeğin semeresiydi, meyvesiydi. Çünkü bir insanı bile e, aposyalı temizleyebilirsek, elindeki kirlenmiş kelimeleri temizleyebilirsek, onu yanlış düşüncelerden, yanlış düşünmekten, biri çıkmaz psikolojisinden, elimizden geldiğince, elimiz döndüğünce, aklımız erdiğince. Bunu gerçekleştirebilirsek, dönmek içinde işimi yaptığıma ikna olacaktım. yani demek için de bir işim var ve